Değerli kardeşlerim, bu hafta inşallah siyer e, sohbetimizin altıncı konusundayız. Bu haftaki konumuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, gençliğindeki merhaleler gençliğinde geçirdiği merhaleler birincisi Harb-ül Ficar diye isimlendirilen harp, savaş Kureyş ve diğer kabileler arasında gerçekleşen bir savaş bu. Sonra Hilful Fudul Aleyhissalatu vesselam'ın bir ittifakın içerisinde bulunması Hilful Fudul. Yani erdemliler, faziletliler ittifakı diye bir ittifak bu. İslam'dan önce bunlar. Sonra da 3. konu olarak da Aleyhissalatu vesselam'ın sevgili eşi Hatice radıyallahu Anh'a ha ile evlenmesi. Bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Kardeşlerim Nebi Aleyhissalatu vesselam bir isetten önce yani risaletin gelmesinden önce peygamberlik kendisine gelmezden önce tam 40 yıl kalminin içerisinde yaşıyor. Ama hiçbir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 Bunu da İslam Tövbe suresinde ikrar ediyor. Ne diyor Allah Azze ve Celle? İnne Muhakkak ayların sayısı Allah'ın katında 12'dir. Yani Allah'ın katında 12 ay vardır. Bununla kastedilen edilen kardeşlerim kameri aylar. Kameri aylar. Yani ayın hareketinden kaynaklanan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 Evet. Mesela bir insan oruç tutacak olsa ya 29 gün tutar ya 30 gün tutar. Bu neye göre belirlenir? Ayın hareketine göre. Herkese keffaret orucu tutacak olsa yine aynı şekilde. Allah Azze ve Celle ayet-i devamında يَوْمَ خَلَغَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ مِنْ هَا اَرْبَعَةٌ hurum <gülüyor> Allah'ın diyor Gökleri ve yeri yarattığından beri ayların sayısı Allah'ın katında 12'dir. Min harbe atun onlardan dördü de haram ay Dört tane haram ay var. Zalikedinul qayim işte bu müstakim olan doğru olan dindir. Ferah tasdimu fi hinne ve bunlar hususunda sakın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 Onların beraberinde Kinane kabilesi ve karşılarında da Kays bin Gailan kabilesi <gülüyor> arasında çıkan bir savaş. Bu öldürme olayı, yani Berraht bin Gays'ın Urge Errihali Haramaylar'da öldürdüğü için aralarında böyle bir savaş meydana geliyor. Neticede <gülüyor> Haramay'ın hürmetine saygısızlık etmiş oluyorlar.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 Oğulları tarafında. Yani bu şekilde 4 sene kadar bu savaş devam ediyor. Hatta bazı ifadelere göre e, savaş bitince herkes e, ölülerini sayıyor. Savaşı sonlandırıyorlar. O şekilde bitiyor. Ama 4 sene kadar sürüyor. Aleyhisselatü Vesselam da bu savaşa kardeşlerim amcalarıyla birlikte katılıyor. Ancak Amcalarına sadece ok toplamakla yardım ediyor. Hiçbir şekilde bu savaşa direkt katılmıyor. Yani karşı tarafa hiçbir şekilde ok atmıyor. Haber verildiğine göre, Ebni Hişam'ın, bu İshak'ın tarihçilerden, Siyer e, anlatanların haber verdiğine göre bu şekilde. Yani aleyhissalâtu vesselâm sadece amcalarına yardımcı oluyor. Biliyorsunuz, e, dedesi vefat etmişti. 8 yaşındayken amcası Ebu Talib'in yanındaydı ve diğer amcalarıyla beraber. Bu savaşta da amcaların yanında bulunuyor ancak savaşın bizzat içerisine girmiyor. İşte bu böyle bir haram ayda, haram beldede bu savaş gerçekleşti, gerçekleştiği için kabileler arasında buna ticar savaşı deniliyor. Bu harbin etkisi devam ederken bittikten sonra Kureyş Kureyş kabilesi adalet ve mazlumal yardım etme hususunda bir ittifak yapıyorlar. Bu ittifakın adı da Hilful Fudul yani Erdemliler ittifakı paktı diyebiliriz.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 Yani kavmi o anlaşmada yer alan kimseler her ne kadar müşrik olsalar da bir e, hak üzere birleşiyorlar. O hususta aleyhissalatü onlara ne yapıyor? İçtirak ediyor. <gülüyor> Bu e, paktın sebeplerinden biri de yani e, anlaşmanın, yeminleşmenin sebeplerinden biri de kaynaklandığı sebeplerden biri de söylendiğine göre zebid e, kabilesinden bir adam geliyor ve Mekke'de bir ticaret yapıyor. Ticaret e, yaptığı kimse yani malını satın alan kimse El Asbin Vail es adında bir adam, Mekkeli bir adam. Bu adam onun malını alıyor ve e, parasını vermiyor. Yani zulme diyorum Ondan sonra e, Zebi't Ollarından bu adam. Mekke'nin böyle e, bir yerine e, Kabe'nin yakınında çıkıyor ve başlıyor e, başına gelenleri anlatmıyor. Hem de çok veciz bir şekilde yani şiirle anlatıyor. O, o dönemde edebiyat kardeşlerin e, son derece e, şeyde, ileride e, insanlar dertlerini, meranlarını şiir söyleyerek anlatıyorlar. Onun için Kur'an veciz bir şekilde onların o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 anlaşan e, kimseler, yani hülful anlaşmasını yapan, Kureyş'in e, ileri gelenleri, Az bin Va ile zulmeden adama gidiyorlar ve o e, zebidin hakkını ondan alıyorlar. Elinde sonunda kopararak alıyorlar. Ve böylelikle Aleyhisselatü Vesselam böyle bir çalışmanın, e, böyle bir e, ortaklığın içerisine e, girmiş oluyor. Ve e, mazlumun yanında yer alıyor kardeşlerim. Evet, Hatice radıyallahu anha ile evlenmesine gelince, üçüncü konu olarak, Ebne Hişav'ın haber verdiğine göre, aleyhissalatu vesselam, 25 yaşında iken, Hatice binti Hüveylid, radıyallahu anha ile evleniyor. Hatice radıyallahu anha o esnada o dönemde 40 yaşında. 40 yaşında. Ve e, cahiliye içerisinde o toplumda Hatice radıyallahu anha iffetiyle, temizliğiyle bilinen ondan sonra şöhret sahibi asil bir soya sahip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 Ne yönüyle? Baba yönüyle. Ondan sonra anne, kardeş erkek kardeş ve kız kardeş yönüyle diyor. Çünkü diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam benim babamdır diyor. Yani ne babası olmuş oluyor? Obayı babası. Bu yönüyle yani Allah azze ve celle'nin ikramından bahsetmiş oluyor. Ve Kasım aleyhissalatü vesselamın çocuklarının adlarından biri biliyorsunuz Kasım. Kasım'ın kardeşim, Fatma'nın kız kardeşim ve annem de Hatice'dir diyor. Hatice radıyallahu anha. Bu yönüyle e, Hint radıyallahu anha e, kendisi övünürmüş. Yani e, fazilette olduğuna dair ifadelerde bulunuyor. Sonra Hatice radıyallahu anha kardeşlerim Ebu Hale vefat ettikten sonra başka bir adamla, Atik bin Abdü Mahzume diye bir adamla evleniyor. Bundan da yine Hint adında bir kız meydana geliyor. Şimdi Hint ismi hem erkeğe hem de kıza verilir. Bu adamdan da Hint adında bir kız meydana geliyor, doğuyor. Bu kız da aynı şekilde Müslüman oluyor ve Aleyhisselatü Vesselam'a sahabelik yapanlardan birisi. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Hatice validemiz de evleniyor. Ancak evlenmeden önce, önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gençlik döneminde bugünkü gençlerin de içinde bulunduğu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 hizmetçisi, meyser adındaki bir adımla, adamla aleyhissalatü vesselamı Şam'a, ticarete gönderiyor. Duyuyor onun yani şey olduğunu, güvenilir, emin bir insan olduğunu Hatice radıyallahu anh. Kendisi de ticaret ehli bir kadın. Zaten Mekke'nin e, birçok ahalisi ticaretle meşgul. Yani en önemli kazançları başta da söylediğim gibi ticaret yapıyorlar götürüyorlar kervanları, Şam'a, Yemen'e, başka yerlere ve oradan elde ettikleri kazançları getiriyorlar. Vesaire bu, bu şekilde bir e, ticaret sirkülasyonu var. Hatice radıyallahu anh da, Anha da bunlardan bir tanesi. Hizmetçisiyle beraber Aleyhisselatü Vesselam'ı Şam'a gönderince oradan Aleyhisselatü Vesselam çok büyük böyle ...karlı kazançlarla geri dönüyor. Hizmetçisi de onun yanında birçok şeylere şahit oluyor. Ali Sıratu vesselam'ın e, hallerine, kendisine garip gelen bir takım hallere şahit oluyor. Ali Sıratu vesselam'ın faziletlerine şahit oluyor ve bunları bir bir efendisi Hatice radıyallahu anha anlatıyor. Ali vesselam'ın sıfatlarını, ne yaptığını, nasıl hareket ettiğini Onda gördüğü özellikleri, ahlakını, güvenilirliğini, eminliğini vesaire bunların hepsine anlatıyor. Biliyorsunuz Hatice radıyallahu anh'a aleyhissalatü vesselam'ın çok övdüğü, çok sevdiği eşlerinden bir tanesi. Çok değerli bir kadın ve değerli bir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 Allah'ın muhafaza ettiği, sakladığı, koruduğu şeyi gayipte. Kimse yokken muhafaza eden kadınlar, bunlar salih kadınlar, bunlardan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle burada <gülüyor> işaret ediyor. İşte bu saliha kadınlardan bir tanesi. Hatice radıyallahu anha. Kimse yokken e, her şeysini koruyan, muhafaza eden, pisliğe bulaşmayan, fercini koruyan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 Kocası kendisine baktığı zaman kendisini sevindirendir. Ve bir şey emrettiği zaman itaat eden ve kendi nefsi hususunda kocasına muhalefet etmeyen, karşı çıkmayan ve onun, kocasının kerif gördüğü şeyi de yapmayan kimsedir diyor. Subhanallah. Allah Azze ve Celle böyle salihaları çoğaltsın. Saliha olmayıp da fucur ehli olanları, günah ehli olan kadınları da saliha yapsın. Ah. Ah. Kardeşlerim, insanların kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasındadır. istediği gibi evleri çevir. Yeter ki biz Allah Azze ve samimi olalım. Bizim erkek çocuklarımız saliha kızlarla evlensinler inşallah. Kız çocuklarımız da saliha olup salih erkeklerle evlensinler. Ne demek istiyorum? Belki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 Nübi Aleyhisselatü Vesselam'ı Şam'a gönder geri geldiğinde bakıyor ki çok karlı bir ticaret olmuş bu. İşte e, hizmetçisi meyserede olan bir tane anlatınca Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili özellikleri Hatice Radıyallahu anha karar veriyor. Onunla e, evlenmek için karar veriyor. Arkadaşlarından, kadınlardan bir tanesine gizlice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 Kadını, aynı zamanda Hatice Validemiz zengin olduğu için elindeki kadına tamah ediyor. Şey, malat tamah ediyorlar. Ondan sonra şerefine soyuna tamah ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam bunlara, şey, Hatice radıyallahu anh'a bunlara önem vermiyor. Neticede, Hatice radıyallahu anh'a arkadaşını aleyhisselatü Vesselam'a gönderince, Aleyhisselatü Vesselam haberi alıyor ve hiç gecikmeden e, tehir etmeden kabul ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu teklifi kabul edince amcaları biliyorsunuz amcalarının özellikle bu Talib'in e, gözetimi altındaydı. Amcalarına haber veriyor ve amcaları da hemen eee işe koyuluyorlar. Yani Hz. Muhammed'i ve sellem'i evlendirmek için ellerini çabuk tutuyorlar. Ebu Talib, Hamza radıyallahu anh, biliyorsunuz Uhud Taşhid olan amcalarından biri ve diğer amcaları hemen Hatice radıyallahu anha'nın amcası Amir bin Esed'e gidiyorlar. Ee, ve Hatice radıyallahu anha'yı istiyorlar.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 Kureyş'ten diyor, hiçbir kimsenin e, böyle ağır gelemeyeceği şekilde bir ağırlığı vardır. Yani fazilet yönüyle, şeref yönüyle, üstünlük, akıl yönüyle diyor, e, akıllı bir insandır, şerefli bir insandır, faziletli bir insandır diyor. Hani Hatice Validemiz zengindi ya, ki diyor, malı az da olsa şerefi var, ondan sonra fazileti var, ahlakı var demek istiyor. Mal diyor zaili olup gider. Yok olur gider. Onun yerine yenisi gelebilir. Hatice Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diyor karşı isteği verdir, meyli verdir. Ali islanu aleyhinden için de Muhammed'in de ona meyli vardır diyor. Böyle konuşmalar geçiyor ve nihayetinde evleniyorlar. Evleniyor Ali islanu Ali sallallahu aleyhi ve sallam evlendiğinde az önce söylediğim gibi tam 25 yaşında Hatice radıyallahu anhada 40 yaşında. Kardeşlerim bütün çocuklar İbrahim hariç Hatice radıyallahu anhadan meydana geldi. İlk çocuğu Kasım. Onun için Ali sallallahu ve sallam Ebu Kasım diye isimler künyelenmiştir. Ebu Kasım Ali sallallahu ve sallamın künyelerinden biri.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 Muhammed ismi verilebilir çünkü Ali İsratülü buna izin vermişti. Ama Ebu Kasım verilemez. Sonra Zeynep dünyaya geliyor. Hepsi Hatice'den. Ondan sonra Ümmü Külsum, Ümmü Gülsüm diyoruz biz ona. Sonra Rukyi şey Fatıma Ondan sonra Rukyi, sonra da Abdullah e, meydana geliyor. Yani bu altı çocuk Hatice radıyallahu anh'dan doğuyor. Ebu Kasım'la Abdullah kardeşlerim. Ee, İslam'dan önce İslam gelmeden önce vefat ediyorlar. Daha çocukken. Mesela Abdullah böyle e, binit hayvanlarına yeni yeni binme imkanı bulmuşken e, artık takriben 3-4 yaşları veya biraz daha üstüdür. E, diğeri de e, daha küçükken vefat ediyorlar. Ama kızlar Fatıma radiyallahu anha, Ümmü Gülsüm ve Rukiye hepsi de hepsi de Müslüman oluyorlar. Ümmü Gülsüm ile Rukiye radiyallahu anhumalar aleyhissalatü vesselam'dan önce vefat ediyor. Fatıma ise aleyhissalatü vesselam'dan altı ay sonra vefat ediyor. Biliyorsunuz Ümmü e, Gülsüm ve e, rokuye Osman radiyallahu anhumalar ile evleniyor. Önce Rukiye ile evleniyor Osman radıyallahu an. Ondan sonra o, o vefat edince Ali sıratu Bedir'deyken vefat ediyor. Arkasından Mügülsünne e, nikahlanıyor. Onun için Zinnureyn, iki nur sahibi ismini aldı Osman radıyallahu an. Şöyle bir düşün düşünürsek, tefekkür edersek Ali sıratu bütün çocukları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 Hani Ali Serhatü'llahü böyle karşı çıkıyor. O da diyor ki Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi diyor. Sultanallah. <gülüyor> ve benim diyor çocuklarım ondandır. Allah. <gülüyor> <gülüyor> benim çocuklarım ondan olmadı. Ayşe validemizden bir çocuk olmamıştır. Allah'ın takdiridir. Bu. Ama Ayşe validemiz yine Ali Serhatü'llahü çok sevgili bir kadın. Hem dünyada hem de ahirette eşi. Diğerleri de öyle. Hani Allah Azze ve Celle haber veriyor En Ennebiyyü evlâ bil mü'minine min enfusihim. Nebi, peygamber mü'minlere kendi nefislerinden daha evladır, daha yakındır. Ve ezvâcihum ummâtuhum. Ve onun eşleri diyor mü'minlerin anneleridir. Onlar bizim annelerimiz. Aleyhissalâtu vesselâmın eşleri çok Salih kadınlardır.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 Ali tratiy vesselam diyor. Hatice valide'miz kardeşlerim yaklaşık 65 yaşında iken 40 yaşında evleniyor, 65 yaşındayken vefat ediyor. Yani Ali tratiy vesselam takriben 50 yaşlarında iken vefat ediyor. 50 yaşından sonra artık Ali tratiy vesselam Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Ayşe valide'miz ve diğer kadınlarla evleniyor. Yani